Nur Duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım gözümü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismi hürmetine nurlandır Allah'ım gözümü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı iş hürmetine nurlandır Allah'ım gözümü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sırrı hürmetine nurlandır Allah'ım gözümü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğu hürmetine nurlandır Allah'ım, gözümü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güzel huyu hürmetine nurlandır. Ey işleri nurlandıran, ey şifa veren, ey her şeye yeten, ey afiyet veren, beni bu isimler hürmetine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aşık eyle. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.